Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazal Ermesuran'dan, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakeç Dostu Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Ee, bu hafta çocukların çok sevdiği bir konuda bir kitapla geldim ben. Red Arkit'ten yakın zamanda çıktı tanıdığımız bir yazar ve çizerin Jon yazıp resimlediği bir kitap bu Dev Dinozorus adlı bir kitap. Kapı Komşumuz Korsanlar. Kapı Komşumuz heh, Kapı Komşumuz Korsanlar ve e, uzayın. Uz şey, uzayın kralı mıydı neydi? Uzayı, uzayın kralı adlı e, kitapların yazar ve çizeri e, Jon ee, bu iki kitaptan da söz etmiştik bir dolap evet. kitabda yazmıştık hem e, radyo programında söz etmiştik. Bu da Dev Dinozorus yeni e, çıkan kitabı yine Red House Kids'ten çıktı. E, kitabı Türkçe'ye çeviren Turgay Bayındır. Yalnız şimdi konuya e, ben biraz tepeden inme girmiş olacağım ama John Dodul da işini biliyormuş. Ne demek? Yani korsan konusu ah, var. Tabii tabii. Uzay, Uzay var. var. Dinozor, Dinozor var. Yani çocuklar kalması. ne sever? Hepsini <gülüyor> evet, alıp evet. yapmış yani bir şey. Takımı tamamlıyor ee, diyelim. E, şöyle de bir şey var. Mesela kapı korşum, komşumuz kapı korşumuz nereden çıktı bilmiyorum ki. Kapı komşumuz. Kimseyle. Kapı komşumuz korsanlarda çok e, böyle hani metin de iyiydi. Yani evet. e, daha doğrusu şöyle. Diğer kitaplarla artık kıyaslayabilir durumdayım. Üç kitap var <gülüyor> önümde ve. Kapı komşumuz komşumuz diyorum yani. kapı komşumuz korsanların metni gayet iyi. Evet. Ee, ama diğerleri şeyde mesela e, Dünya'nın Kralı'nda metin biraz Uzayın zayıf. Kralı. Uzayın Kralı'nda metin biraz zayıf ama görsellik evet. böyle acayip boyutları ulaşmış durumda. Zaten orada. animasyon işiyle yani çizgi evet, filmlerle aslında, uğraşıyor değil mi? Evet evet çizgi film yani animasyonlar da yapıyor. çalışıyor, görsel e, efektler yapıyor diyebiliyorum ama bunu evet. doğrulamak lazım. Burada da yine aslında o alıştığımız çizgisi var. Fakat mesela Dev Dinozorus'ta uzayın kralındaki kadar böyle şaşalı bir görsellik yok. Evet. Çok daha yerinde, çok daha tadında bir görsellik var. Metni de mesela uzayın kralına göre daha bence başarılı bir metin. Ee, ama bence en iyi Metin e, kapı komşumuz korsanlarda. Söyleyemeyeceğim <gülüyor> sözcükler deme. bunlar. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi bu kitabı döneyim biraz anlatayım. Eleştirisini baştan yapıp ondan sonra kitaptan söz etmiş olacağız ama. Olsun. Ee, dev Dinozorus. Adından da anlaşıldığı gibi dinozorlarla ilgili bir kitap. Ee, dört tane e, yavru dinozor var. Bunlar işte e, arkadaşlar e, ve e, birlikte takılıyorlar. burada kitabın giriş sayfasından bahsetmem lazım. İşte çift sayfa böyle e, bildiğiniz o devasa bitkiler ee, işte yanardağlar bir kenarda fışkırıyor dumanlar çıkıyor havada böyle uçan hani yaratıklar, yaratıklar var hani ejderhada dersin yani aslında evet. biraz zorlasan dev eğreltiler de, de, eğrelt otu dediğimiz şey ağaç aslında dinazor bu boyu evet, ve bir e, giriş metni var e, bu giriş metni ben, benim hoşuma gitti çünkü böyle bir hani e, çok böyle e, heybetli bir girişi var ama sonra okusana okuyayım milyonlarca yıl önce yanar dağlardan akan lavların ulaşamadığı ormanın kıyısında otçulların otladığı yerde dört küçük dinozor günlerini mezozoik zamanın güneşi altında bir sürü boyunlar oynayarak geçiriyorlardı. <gülüyor> <Yani öyle. gülüyor> birdenbire şey gündelik hayatın içinde e, bir hikayeye dönüş veriyor. Mezozoik zamanın güneşi altında lafı da ayrıca hani kayıtlara geçti sanırım bundan sonra sık sık kullanacağım. Eee o dönemde yani mezozoik zamanın güneşi altındaki geçen dönemlerde annelerin kaygıları yine aynıymış meğer. <gülüyor> ee, anne dinozorlar, yavru dinozorlara diyorlar ki yavrum dikkatli olun bak dev dinozoruz çıkabilir karşınıza. Hem korkunç hem vahşi aman ha aman sakın gözünüzü seveyim aman çocuklar filan diye. Burada şey diyor mesela işte yeri titretir ayak sesleri, çatırdar koca dişleri, göz açıp kapamadan yutu verir minikleri diye. Yani tekerlemeli e, bir metin parçası da var. İşte çocuklar... Hani bunu duyuyorlar. Şimdi çocuklar için bu da çok yani keyifli bir şeye dönüşü veriyor. Yani korkuyorsun. O korktuğun şey zaten... Koşlarına gidiyor. Boşuna gidiyor. Korkmak çok güzel bir şey. Onu görmek istiyorsun ama görmek de istemiyorsun. Çünkü çok korkuyorsun. Ve gerçekten de seni yiyebilir. Onu da biliyorsun <gülüyor> ama da görmek istiyorsun. Gibi hani böyle karışık duygular alıyor ya o dönemde. Çocuklar da aynı durumda. Akıllarında sürekli dev dinozorası var. Oyun oynuyorlar ama... İşte dişlerini düşünüyorlar, o işte çenesini düşünüyorlar, ayak izi nasıl? Bu arada bunları yaparken de dev bir ayak izinin içindeler. <gülüyor> Binozor ayak izinin içindeler. İşte bu arada bu dörtlüden yani Taşkafa, Minik, Fin ve Bil bunların adı. Taşkafa diyor ki biz diyor ki, en iyisi bir gözcülük yapmak diyor. Bunu da en iyi ben beceririm. Şuradaki termit yuvasının üzerine çıkayım ben diyor. Hani 2-3 metrelik yuvaları var ya <gülüyor> o termitlerin işte. Onlardan birinin üzerine çıkıp Gözcülük yapmaya başlıyor. Derken? Derken çok kısa süre sonra diyor ki dev dinozoruz geliyor, dev dinozor herkese başlıyor. İşte bağırmaya alarm veriyor yani. İşte tabii ki diğer e, yavru dinozorlar korkup kaçışıyorlar falan filan. Bu arada güm güm bir dinozor geliyor gerçekten ama gelen e, bu içlerinden birinin babası. E, triceratops geliyor bir tane. Yani öyle zannedildiği bir tehlikeli, korkunç bir dinozor değil gelen. Hı hı. İşte... E, Dev dinozoruz aman taş kafada diyor ki koştunuz saklandınız. Hepiniz de çok safsınız. Bir de alay ediyor Alay üstüne. ediyor. <gülüyor> evet. ee, ama Şakaya diyor işte bak. tabii şaka değilmiş aslında. Sor niye yaptım diye sor. Niye yaptın? Ha, niye yapmış çünkü bu bir acil durum tatbikatıymış aslında. Hmm. Evet. E, o zaman mantıklı. Hazırlar mı? Hazırlar. <gülüyor> diyorsun ama evet. e, bir de alay edince üstüne tabii hoş olmamış. Olsun. Sonra? Heh, bir süre sonra tekrar işte oyuna dalıyorlar vesaire. Bir süre sonra tekrar alarm veriyor taş kafa. Geldiğiniz oruz, deldiğiniz falan diye. İşte e, kaçın saklanın diye bağırıyor ama bu sefer işte gelen diplodokus. Bir devasa otçul. Hı hı. Yani yine boşuna kaçıp saklanmışlar. E, ve işte diyor ki yine taş kafa koştunuz saklanınız hepiniz de çok safsınız. Bir kez daha alay ediyor yani onlarla. İşte bu, bu da tatbikatın bir parçasıymış tehlikeye karşı işte falan filan. Ondan sonra bir kez daha aynı şey. Aa, yalancı ee, çobana doğru gidiyor Evet bu bir yalancı çoban hikayesi bu noktada. İşte e, bu sefer tabii e, gelen yine bir e, şey dev dinozorusu değil, tehlikeli bir dinozor değil. E, arkadaşlar da sıkılıyorlar bir yerde artık bundan. Bu arada bu sürekli tekrar eden metinler var. İşte koştunuz saklandınız hepiniz çok safsınız vesaire gibi işte e, dinozoru ta tarif eden metinler. Bunlar sürekli tekrar ediyor böyle hı hı. E, işte hani uyaklı metinler. Hı hı. Ee, bir de şey, güm, güm, güm, güm, bom, işte bombom bom. bom, evet hep Ses, ayak sesleri efe. vesaire, efektler var bir sürü ee, sonra işte e, taş kafa herkesin hazır olduğuna nihayet kanaat getiriyor diyor ki bari diyor, ben de şurada hani, şey yap, şekerleme de yapabilirim diye çıkıyor yine gözcülük yapıyor bir yandan ama işte o sırada arkadaşlar yine oynarken yine dev dinozoruz dev dinozoruz çünkü dev dinozoruz geliyor bildiğin bu sefer gerçekten güm, ama doğal olarak arkadaşları bu sefer ona inanmıyorlar. Sıkılıp "Aa ah, bıktık senden." deyip çekip gidiyorlar orada. Eyva. Ve e, taş kafa dev dinozor'u'yla baş başa e, kalıyor. Tam da o sahnede sayfa şöyle yukarı doğru açılıyor. Kocaman böyle vahşi bir e, söyle adını dinozorla karşılaşıyoruz bir. benziyor ama değil e, galiba. Ama bu bu kitap için uydurulmuş bir hmm. dinozor. Bu diğerleri gibi gerçekten var olmuş bir dinozor değil. İşte e, taş kafanın saklandığı yeri çatırt diye kapıyor. İlk sahnede taş kafayı o ağaçtaki yuvada, yuvada görüyoruz. Yuvada görüyoruz. Devir pençe geliyor. Evet. Devir pençe geliyor. Evet, sonra sayfayı açıyoruz. Tamamını görüyoruz yukarı doğru açınca. Ee, i̇şte orada dev dinozor gerçekten de Aha, taş kafa e, işte taş kafanın e, durduğu yeri yiyor. <gülüyor> sonra arkadaşlar da üzülüyorlar. Zavallı taş kafa ne falan fena oldu. Ama mesela içlerinden bir tanesi o sıra diyor ki e, Yalancının tekiydi ama en azından bana kaçıp saklanmıyor yani iyi anlıyorlar yani arkadaşları. <gülüyor> Gitti taş kafa inanamıyorum. Gitti mi taş kafa artık kitabın sonuna e, geliyoruz daha fazla anlatmak ha. istemiyorum e, neler olduğunu <gülüyor> ama sonuç itibariyle yani. yok orada bitmiyor e, işte nihayet dev da tanışıyoruz ama dev dinozorus bu kitap için üretilmiş bir Hı. karakter. Kitabın başında yayıncının notu var. Metnin içinde geçen dinozor isimlerinin okunuşlarını kitabın arkasında yalan diye yanlış bir şeyi okudum. Yok yayıncının işte notunu... kitabın arkasında o kitapta geçen dinozorları tek tek anlatıyor işte Evet onları anlatıyor ama bir yerde ha dev dinozor ile ilgili notu buldum. E, bu korkunç dinozor bu kitap için uyduruldu diyor. Ama bu dinozora çok benzeyen başka bir dinozor vardı ve gigantor Giga... giganotosaurus olarak adlandırılmıştı. Terapoda yani iki ayak üzerinde yürüyen etçil dinozor sınıfının bilinen en büyük türü olan bu dinozor, Tyrannosaurus Rex'ten bile daha büyüktü diye Hı -hı. bir açıklama var. Yani hani bu kitap için uydurulmuş bir dinozor tipi var ama aslında evet. hani onun da bir karşılığı var diyor. Kitabın <gülüyor> sonunda ayrıca e, kitaptaki e, kitapta adı geçen dinozorlar, onların adlarının okunuşları ve haklarında kısa bilgiler var. Hı -hı. E, mesela işte Para lofusun e, ibiği var ve bu ibik aslında onun ses çıkarmasına yarıyormuş. Aa. Ses çıkarmak için. E, herhalde e, boru gibi öttürebiliyor ibiğini hmm, bilmiyorum haberleşme ki. Haberleşme için kullanıyor. Evet, ya da yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum. Ondan sonra işte diğer dinozor türlerinden de bahsediyor. <gülüyor> ee, kitabın bir de armağanı var. Ondan da söz etmek istiyorum. Kitabın en arkasında e, bir poster var. Posteri açınca e, bu dev dinozo dinozaurus, dinozorus ile e, bizim işte dört kafaları ormanın içinde o yine dev eğralti otlarını falan filan içinde görebiliyoruz. Bir de e, arka tarafında e, yine işte bir zaman çizelgesi var. Hangi dinozor türünün işte bu kitapta geçenlerden bahsediyor. İşte hangi dinozor türü ne zaman işte Cura 200 milyon yıl önce diyor. İşte üstünde Stegosaurus, Zaurus mesela işte 156-144 milyon falan gibi bilgiler var. Ve sonra en sağında bu zaman çizelgesinin genelde oraya düşer zaten. Işte insanlar var. Ee, sadece 125 bin yıldır insan türünün var olduğundan süzülüyor. E, Arada milyonlarca yıl Arada, var. Evet milyonlarca yıl bir sürü e, dönem var. İşte o mezozoik zamanın güneşi altında geçen günler. <gülüyor> Bundan milyonlarca yıl önce. E, böyle bir poster. Çok başarılı bir poster olduğunu düşünüyorum. Evet. E, yani hem sonra... eğlenceli bir yüzü var hem belgesel bir yüzü var iki tarafı da. Evet evet yani i̇ki zaman çizelgesi evet, çok iyi bir, bir şey bence o zaman çizelgesi özellikle evet. e, ilgimi çekti benim çok e, iyi bir e, kaynak olduğunu düşündüm. O yüzden özellikle söylemek istediğim zaten. Resimler çizgi Resimler... film gibi değil mi? Ya evet, işte zaten Cundallın yaptığı şeylerden evet. bir tanesi bu. Yani bu bunlar tabi dijital çalışıyor ve e, daha önceki iki kitabında aslında en çok da Uzayın Kralında vardı o etki. Hani bir pasta hissi, hı hı. böyle bir kremadan yapılmış gibi bir his yani veriyor dolgun ya. Dolgun çizgiler, evet, yani hacimli. Dolgun ama bir yandan köpüksü yani evet. böyle hani öyle bir bir şey var orada bir, bir evet bir garip bir his o yani ee, o yüzden hani e, şeker hamuru hissi veriyor ya da işte krema çok Aha. iyi karşılıyor aslında sanki onu o, hani pastanın yemediğimiz kremaları vardır ya evet o his daha çok ve tabii ki hani hep böyle bir şey e, üç boyutlu e, hisler yani iki boyut değil üç boyutlu hisler veriyor his bir, bir his değil nasıl bir laftır bu benim söylediğim <gülüyor> neyse o da ayrı his, siz anlamış sen. olmalısınız ben hislenmişim biraz ee, yine tabii bu e, çizimlerle ilgili şunu da söylemek lazım. Burada bahsettiği e, dinozorlar gerçekten var olan dinozorlar ve bunlarla ilgili tahmin edilen, hani kemiklerinden yola çıkarak tahmin edilen e, işte biçimleri neyse bu dinozorların Hı. herhalde onlara sadık kalınmıştır evet. e, bu çizimlerde diye düşünüyorum. Bunu araştırmadım ama e, öyle olmaması içimine neden yok zaten bu. ...zaman çizelgesindeki tiplerle buradaki evet. tipler arasında da o anlamda bir e, karşıtlık yok. E, dolayısıyla bu anlamda kitabın yine belgesel bir yanı da var diyebiliriz sanki. Evet. Ama dinozorlarla ilgili yapılan kitaplarda zaten bu durum hep var. Zaten kendi başlarına dinozorlar ilginçler yani yeterince... Daha farklı e, bir şey yapmana gerek yok e, Yani evet hayal gücünü yeterince e, kullanmışız gibi oluyor zaten. Evet. Ve yine bitkiler bu, bu kitaptaki en önemli şeylerden birisi o e, diye düşünüyorum. E, tabii çok ortam var ama en çok ben bitkilere takılıyorum. Çünkü o orman hissi, o kalabalık orman hissi ve o, orada mesela biraz daha fantastik, Mesela şurada şöyle kıvrımlı bir bitki var mesela. Ama bu şimdi günümüzde de olan bir bitki. Yine eğrulti ama, ama yine büyüklük, devasa ya. Yani öyle bakınca çok başka bir evet, his veriyor. Evet böyle bir şey görse insan şaşırırdı. Evet yani hani o, o his mesela çok güzel geliyor bana. Bu arada bu e, havlayan komşunun köpeği. E, o bilgiyi de vereyim. Adı Ece. E, yani kitap görsel olarak da çok zengin ve e, doyurucu geldi bana. Metin olarak da yine... E, Eğlenceli bir metin. Zaten bildiğimiz bir hikaye aslında. Evet. Yalan Çoban hikayesi. Onu mezozoik zamanın güneşi altında geçen dönemlere e, uyarlamış. Bayağı da iyi olmuş. Eğlenceli bir kitap çıkmış yine sonuçta. E, Dev Dinozorus adlı kitaptan söz ettim. Reda's Kids'ten e, çıktı bu kitap. John Daddın'ın yazıp resimlediği e, bir kitaptı. E, Dinozorlarla ilgili başka kaynaklarda vardır mutlaka ama bu eğlenceli olanı. Evet, e, şimdi The Big Green Rabbit'ten David Williams'ın söylediği e, The Dinosaur Song'u dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. They used to walk. They used to swim. They used to fly with a toothy grin. Some ate plants, and some ate meat. Some walked around on just two feet, or oh, the dinosaurs, big as trees. Dinosaurs, brains like peas, jaws and claws and teeth and bones. That used to growl and groan and moan. <laughs> Some had feathers, some had scales Spikes and clubs and whip-like tails They fought like dragons, the earth sure shook The volcanoes sizzled and the lava cooked Oh, the dinosaurs, the big as trees The dinosaurs, brains like peas Jaws and claws and teeth and bones That used to growl and moon <laughs> Tyrannosaurus rex was a terrible king Stegosaurus tail could really swing Brachiosaurus liked to stomp Trachodon would chew and chomp Oh the dinosaurs, a big ass tree Dinosaurs, Brains like peas Jaws and claws And teeth and bones That used to growl And groan and moan Ooh. They roam the earth A hundred million years Without worries Cares or fears Then one day hit the soil, now the fossils, gas and oil. Oh, the dinosaurs, the big-ass trees, the dinosaurs, brains like peas, jaws and claws and teeth and bones, used to growl and groan and moan. <laughs> Like 94.9 açık radyodayız ve çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Şimdi senin kitabında sıra. Evet benim elimde bir derleme kitap var. Bir öykü seçkisi. E, i̇taki yayınları tarafından basılmıştı. E, şamatacı suçtular ve daha fazlası adını taşıyor. Adı bir kere zaten. Dur adı ile ilgili e, daha ayrıntılı konuşabilirim. <gülüyor> Dünyacı ünlü 11 kurmaca ustasından 11 akla zarar öykü alt başlığıyla sunulmuş kitap. E, kapakta da böyle 1960'ların pop art. Evet evet o his. Resimlerini andıran işte eski reklam afişleri ya da o, o tip grafik tasarımları hatırlatan bir e, tasarım var. Ortada dehşete düşmüş bir e, adam suratı bir çizim. Etrafından ışıklar saçılıyor. E, kitabın adı e, hemen çevireni Sevinç Kayır İtaki Yayınları'ndan Hı. çıktığını söylemiştim. Kitabın adı aslında şöyle. Şamatacı suçlular, dost canlısı olmayan su kabarcıkları ve hakkında ne hissettiğinize bağlı olarak belki de o kadar da korkutucu olmayan başka şeyler. Kayıp bir ülke, sahipsiz cep telefonları, gökyüzünden gelen oh. varlıklar, Peru'da kaybolan ebeveynler, Lars Farf adlı bir adam ve tam olarak bitiremediğimiz başka bir hikaye. Kitabın başlığı bu. Şu anda Ama onun yerine şamatıcı yani. suçlular ve daha fazlasıyla <gülüyor> idare edebiliriz sanırım. Aslında bu. bu başlık... E, <gülüyor> bir sayfa ya başlık dediğim. Evet, yani aslında kitabı özetliyor bu başlık. Yani bu başlıkta söylenen her şey bir biçimde kitabın içindeki öykülerle ilişkili. Ted Thompson ve Eli Horowitz tarafından değerlenmiş bu öyküler. içindeki 11 yazar artı ön sözde Lemony Snicket var. Talihsiz hmm. Serüvenler dizisinin yazarı. Hemen kimlerin yazdığını da söyleyeyim. Nick Hornby, George Sanders, Kelly Link, Richard Kennedy, John Chiesga, Sam Swob, Clement Freud, James Koçalka, Neil Gaiman, sen seversin. Tabii tabi bayılırım. Jean Dupreau, Jonathan Safran Foer e, adlı yazarların, işte e, çok bilinmiş insanlar var bu listede, yazdığı öykülerden oluşuyor. Söz, e, bu arada her öyküde de farklı bir çizerin işi var. Hmm. Yani bu anlamda hem... E, Farklı yazar, yazar farklı öykü, dilleri, farklı anlatımlar var. Görsel olarak da pek çok farklı çizgiyle karşı karşıyayız. O yüzden ben böyle kitapları çok seviyorum. Çok, bir, bir sürü şey sunuyor insana. Bakış açısı, çeşitlilik. Peki böyle bir seçkinin yapılmasının nedeni neymiş? Ona dair bir bilgi var mı kitapta? Hayır, böyle bir bilgi benim. Yani kitapla ilgili baktığım... E, yerlerde rastlamadım yani böyle bir yayın e, ama başında e, şöyle bir şey var bu kitap size birkaç saatlik okuma keyfi yaşatmak için kabuğunu dallarını ve gövdesini bağışlayarak bu kağıda oluşturan odun hamurunun elde edilmesini sağlayan General Wilson adındaki yaşlı meşe ağacına hitap edilmiştir vay arkadaş <gülüyor> Biz, e, hayır hayır kendinizi kötü hissetmeyin bunu yapmak onu mutlu etti tabii ki gelecek bahar yeni meşe palamutları vermeyi dört gözle bekliyor fakat sizin eylemenizin bu fedakarlığa değdiğinden emin Ayrıca bu ithaf onun kaybettiği gövdesinin dallarının yapraklarının bir zamanlar gururla gökyüzüne yükselttiği her şeyin karşılığını fazlasıyla verecektir fakat hayır, bu sizi mutlu ettiği sürece o da bir kütük olarak kalmaktan memnun olacaktır. Kendi sıkıcı öyküyle canınızı sıkmak istemiyor. Lütfen kitabın keyfini çıkarın. Hey Allah'ım, <gülüyor> kitabın adı ayrı, C ön sözü ön ayrı. Söz de, ha, bu ön de, söz değil, başka hayır, bir şey. Hayır, evet. ithaf sayfasıydı. Itaf, evet. Ön sözü Lemony Snicket yazmış demiştim. E, o da şöyle başlıyor. İşte bir hikaye kitabının ön sözünün... E, Tıpkı ilaç şişe üzerindeki uyarı yazılarına benzetini söylüyor. <gülüyor> e, çünkü çok az kişi böyle şeyleri okumaya zahmet eder diyor. İçeride e, tehlikeli bir şey olduğunu öğrenince de çoktan ölmüş olurlar diyor. <gülüyor> e, bu kitap da son derece tehlikeli şeylerle dolu. Bu karakterler için kötü, okuyucular için ise iyi bir haber. Tehlikeli şeyler olmazsa hikayeler sıkıcı bir hal alır. Bunun anlamı onların okulda okumak zorunda bırakılacağınız bir şeylere benzemesidir. Bu kitapta bazılarını sevip bazılarını sevmeyeceğiniz birçok farklı hikaye var ve hiçbiri de sıkıcı değil diyor. Hı -hı. E, ama sıkıcı şeylerden hoşlanıyorsunuz diye Alın işte ben çeşitli yerlerden alıntılar yapayım deyip kısa Aman. kısa paragraflar arka arkaya böyle birbiriyle ilişkisiz. Ama e, hani arka arkaya okuyunca... Çok istiyorsan bir ilişki kurabilirsin ama böyle alıntılarla e, bitirmiş e, böyle absürt bir sözü başlıyoruz. E, kitabın e, tamamı da aslında böyle e, öykülerden oluşuyor. E, mesela Nick Hornby'nin Küçük Ülke adlı öyküsü e, o ülkede yaşayan e, bir çocuğun ağzından anlatılıyor. Ülke tarla kadar. Çocuk bu gerçekle yüzleşiyor. İşte ülke, ülkedeki herkesi tanıyorum aslında diye. E, ülkenin bir milli tak, futbol takımı var. Ve, Tarla kadar ülkenin. Evet. Yani mahalle. E, ve o çocuğun babası sakatlanınca e, bir kişi eksiliyor ve takımı e, takımın yedek oyuncusu bile yok. Çünkü o kadar azlar ki e, var olan erkekler işte genç delikanlılarla anca bir tok, takım kurmuşlar. Ve bizim çocuğu Oraya yedek oyuncu, e, yedek değil babasının yerine ha. onu sokuyorlar. Ee, ve hani hep yeniliyorlar zaten çok kötü bir takım. Yani çocuğun bütün bu olup bitenlerle işte kendisiyle e, bir tür yüzleşmesi var. İşte bir yandan ülke ülke durumu, ülkedeki ha, ondan yaşan annesi ya. meğerse o ülkenin başkanıymış. Of. <gülüyor> yani bu ülke kavramı, sınırlar, Aha. kurallar, ülkedeki işte hapishanemiz yok diyor ya da işte olmalı mı? İşte bir tarafı bahçe çitinde, bir tarafı başka bir ülke falan. Öyle Avrupa'da küçücük bir ülke. Yani o sınırlar, toprak, bununla ilgili şeyleri böyle mizahi bir anlatımla işte o çocuğun orada futbol sahasında geçirdiği deneyim falan böyle ilginç bir öykü çıkmış orada. Yani o yaratılan ortam çok ilginç. Ondan sonraki öyküde e, aşırı kaygılı baba ve koca Lars Farf yani bu her bir öykü aslında ilginç bir Tim Burton filmine hmm. dönüştürülebilir bence aralarından bazıları özellikle mesela bu Lars Farf hikayesi de çok ilginç e, bir gün aslında aşırı kaygılı bir baba değil bu ama bir gün eve bir dönüyor ki ev yanıp bitmiş gül olmuş bir anda endişeleniyor işte karısı endişeleniyor ile, mu evi yanmış işte karısı ve çocuklarına ne olmuş bir bakıyor oh neyse bir şey olmamış ama giderek bu kaygı yükseliyor ve ya onlara bir şey olursa diye adam artık yeni bir ev inşa ediyor yani. ve yanmayan, her şey yanmayan e, malzeme kullanıyor. İşte evin içinde ateş yakmak yasak, yemek yapmak için evin dışında ayrı bir yer yapıyorlar falan. Ama kaygılar büyüyor. Olmaz diyor. Herkesi ben bir koruyucu kapsülün içine e, almalıyım diyor. E, o da geçmiyor. Yani. Çelik de kimseyi sevmemeliyim çünkü sevgi kaygıyı arttırıyor diye bir teorisi var. Falan sonra bu babanın geçirdiği dönüşüm sonra tekrar bir dönüşüm geçiriyor. İlginç bir İlginçmiş şey. ama peki ama yaş grubu bu herhalde genç kitabı olarak değerlendirmek lazım. Ee, yani çocuklar da okur. Çocukların okuyabileceği yalınlıkta bir anlatımı var. Ama e, konular, içerik e, daha böyle hani kavramsal bir yanı da var kitabın. Yetişkinler de okur aslında. Okuduğum bir eleştiride e, ne çocuk kitabı ne yetişkin kitabı işte çocuk kalmış yetişkinler okulmalıdır aslında bu kitap onlar için de diyor. Hmm. E, ama yani çocuklar için yazan yazarlar çizerler de var bu kitapta. E, i̇lginç yani hafif tedirgin edici öyküler biraz e, gerilim yaratan öyküler var. Ben okumaktan keyif aldım. Hani parça parça e, dönüp dolaşıp her seferinde bir öyküyle e, hoşça vakit geçirebilir çocuklar. Şamatacı suçlular ve daha fazlası e, 11 yazardan e, bir derleme ita yayınlarından çıktı. Evet zamanımızı aştık. Evet. E, dolayısıyla bitirelim artık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. 4 için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiyar. Kitap dostu Sezin Okulu sundu.